Selamünaleyküm ve rahmetullah ve barakatu. Aüzü bİllahim ne şeytanı rajim bismillah rahman rahim. İn alhamdulillahı nəhmeduhu ve nəstəginuhu ve nəstaffuruhu ve nəgözü bİllahı min şuror yamfusina ve min seyaati amalina. Meyehdih ve meyüzlil falá hadiyle. Vaşhedu allá ilahä illallahu üpdehu abduhu ve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 وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابُ ٱللَّهِ وَخَيْرَ ٱلْهَدَى هَدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ ٱلْأُمُورِ مُحْدَثَٰتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَٰلَةٌ وَكُلُّ ضَلَٰلَةٍ فِي Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz tevhid derslerimizden hakimiyetle alakalı bölüme başlamıştık. Ve demiştik ki, bizler hakimiyet Allah'ındır dediğimiz zaman, dört tane ana maddeyi kastediyoruz ediyoruz. Yani dört esası ifade etmek için hakimiyet Allah'ındır diyoruz. Bunlardan birincisi, hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Bir Müslümanın buna itikad etmesi gerekir. Bunlardan ikincisi, yönetici konumunda olan insanların Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeleri gerekir. Bunlardan üçüncüsü, biz yönetilen konumunda olan insanların bu hakkı yalnızca ve yalnızca Allah'a vermeleri gerekir. Bunlardan dördüncüsü, insanlar veya toplumlar kendi aralarında bir meselede çekiştikleri zaman, ihtilafa düştükleri zaman, sadece ve sadece Kitaba ve Sünnete göre sorunlarını çözmeleri gerekir. Allah'ın kanunları ile yönetilmeyen, Allah'ın şeriatı ile hükmedilmeyen mahkemelerde. Müslümanlar kendi sorunlarını çözmezler dedik dört tane madde söyledik. Sonra dedik ki geçen dersimizde bir giriş yapmıştım demiştim ki ne zaman insanlar Allah'a kulluk etseler, ne zaman ehli hakikati insanlarla paylaşmaya başlasa mutlaka insi ve cinni şeytanlar insanları Allah'ın yolundan saptırmak için bir takım şüpheler ortaya atarlar, insanların kafasını karıştırmak için ortaya zahiren güzel gibi görünen, insana hayrı telkin ediyormuş gibi görünen şeyler söylerler, ortaya atarlar. Fakat asli gaye insanları Allah'ın yolundan saptırmaktır. Bununla alakalı hatırlarsanız bir ayet kerime okumuştum Enam suresinden. Allah Azze ve Celle, Peygamberimize diyordu ki: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. İşte böylece Ey Muhammed biz her peygambere insi ve cinni şeytanlardan düşmanlar kıldık diye. Hani demiştik Allah Rasulü kendi çevresindeki insanlara bakıyordu, üzülüyordu. Yani ben onlara hakkı anlatmama rağmen, ben onları cennete, selamete, mağfirete davet etmeme rağmen niye bu kadar bana düşmanlık yapıyorlar? Niye sanki ben onları ateşe çağırıyormuşum gibi benim karşımda duruyorlar diye Allah peygamberimizi teselli etti. Üzülme Muhammed dedi. Bu sadece senin sorunun değildir. Bu Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlerin de sorunuydu. Mutlaka insanlardan ve cinlerden onlara düşmanlık yapan insanlar vardı. Hatta hatırlarsanız demiştim ki bir rivayet zikretmiştim. Ebuzer diyor ben bir gün geldiğimde peygamber bana dedi ki namaz kıldın mı ey Ebuzer? Hayır, namazını kıl o zaman dedi. Namazımı kıldım. insi ve cinni şeytanlardan Allah'a sığındın mı ey Ebuzer dedi. Ey Allah'ın Resulü dedim. insanlardan da şeytan var mıdır? dedim. Peygamber aleyhissalatu Vesselam evet dedi. Cinlerden şeytanlar olduğu gibi insanlardan da şeytanlar vardır. Ve bu şeytanlar insi ve cinni şeytanlar birbirlerine süslü sözü vahyederler diyor Allah Azze ve Celle. Yani zahiren süslü alımlı insanı kendine çeken sözü birbirlerine vahyederler diyor. Onun için biz bunlara ne diyorduk? Biz bunlara şüphe diyorduk. Yani insanları tevhidten alıkoyabilmek koyabilmek için, sünnetten alıkoymak koymak için Allah düşmanlarının ortaya atmış olduğu şeylere bir şüphe diyorduk. Geçen dersimizde bunlardan bir tanesini anlattım ben sadece. O da neydi kardeşlerim hatırlarsanız kısaca dedi ki yani Kur'an ve Sünnet ve fıtrat baştan sona kadar e, hakimiyet Allah'ındır diyor ve Müslümanların da İslam'a hizmet ederken tek gayelerinin yeryüzünde Allah'ın şeriatını hakim kılmak olması gerektiğini söylüyor. Ama bazı insanlar demokrasiyi anlattık demokrasinin bir din olduğunu anlattık. Dedi ki bazı insanlar demokratik yollarla, demokratik seçimlere katılarakтан, demokratik parlamentolarda bulunaraktan, İslam'a hizmet edebileceklerine ve insanlığa hizmet sunabileceklerine inanıyorlar. Peki biz onlara sorduğumuzda bunca ayet var bunun şirk olduğunu söylüyor. Siz nasıl böyle bir şey yaparsınız? Bize diyorlar ki Allah'ın Peygamberi Yusuf da bir kafir sistemde maliye bakanlığı yaptı. Allah Azze ve Celle onu bundan alı koymadı. Demek ki insan bir Müslüman küfür sisteminde bakan olaraktan küfür sisteminde bir vazifeye gelerekten Müslümanlara hizmet edebilir. Tabi ben her zaman söylediğim bir şeyi tekrar söylüyorum kardeşler. Müslümanları tekfircilikle suçlayan insanlardan daha şiddetli ve daha şerir tekfirciler yoktur. Yani Yusuf Aleyhisselam'ı kafir bir hükümdarın yanında görev yaptığını iddia ediyorlar. Hiç tanımadıkları bir adamı tekfir ediyorlar. Yani o kral Müslüman mıydı? Kafir miydi? Buna dair yanlarında hiçbir bilgi olmamasına rağmen kendi uydurdukları dini meşrulaştırabilmek adına önce kralın kafir olduğunu iddia ediyorlar. Ondan sonra da Yusuf Aleyhisselam'ın kafir bir kralın yanında yer aldığını söylüyorlar dedik ve bununla alakalı Allah'ın bize öğrettiğine varsa sizinle paylaştık. Bugün başka bir konuya geçeceğim inşallah. Bugün anlatacağım konu ise iki tane şüpheden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Necaşi'nin kıssasıdır. Şimdi, Necaşi, biliyorsunuz, Habeşistan Krallarına Necaşi deniyor. Yani, işte, Mısırdakilere Firavun dendiği gibi, e, İbrahim aleyhisselamın kavminin yöneticisinden Nemrut dendiği gibi, lakap olarak Habeşistan yöneticilerine de Necaşi deniyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam döneminde de ismi Ashame olan, asıl kendi öz ismi, özel ismi Ashame olan. Fakat Habeşistan Krallığı yaptığı için kendisine Necaşi denilen bir şey var, bir kral var. Şimdi ben önce size bunun kıssasını anlatacağım. Çünkü konu içerisinde bu kıssaya tekrar tekrar döneceğim. Ondan sonra bundan nasıl istidlal yapıyorlar size onu anlatacağım inşallah. Şimdi Mekke'de zulümler çok fazla artınca. Artık işkenceler çekilmez boyuta gelince. Allah Rasulü hem ashabına merhametinden. Yani biraz bu işkenceler hafiflesin. Hem de İslam davetini başka ülkelere götürebilmek adına. Başka ülkenin insanları, Müslümanları ve onların davetini görsün diye. Sahabeden bir gruba dedi ki: "Şüphesiz ki Habeş diyarında onun yanında hiç kimseye zulmedilmeyen adil bir kral vardır. Ben umuyorum ki siz onun yanında hayır bulacaksınız." dedi ve sahabesini oraya gönderdi. Habeşistan'a gönderdi. Sahabe Habeşistan'a gidince tabi müşrikler de hemen bunların arkasından Amr ibn el As komutasında işte dışişleri bakanı kabul ediliyor o zaman. Bir grubu Habeşistan'a gönderdiler. Bunlar Habeşistan'a gelip ile konuşacaklar. Necaşi ile Kureşiler arasında, yani Mekke'liler arasında bir ticaret şey var, ticaret anlaşması var. Yani Habeşistan'dan Mekke'ye mal geliyor. Mekke'den de oraya tüccarlar gidiyor, kervanlar gidiyor aynı şekilde. Böyle olunca yani e, şu anki uluslararası konjektüre göre söylüyorum. Hani ticari ilişkileri ve siyasi ilişkileri iyi olan iki ülkeden bahsediyoruz. Mekke, şehir devleti ve Habeşistan. Amr ibn al-As oraya gelince Necaş'in yanına çıkıyor. Ey kral diyor, bizim yanımızda bizim kavmimizden olan din değiştiren, kendi babalarının kafir olduğunu söyleyen, bizim birliğimizi bozan ve bizim ilahlarımıza ibadeti terk eden yeni gençler türedi. Bunlar bizim düzenimizi bozdular diyor. Hatırlarsanız geçen derslerimizde de söylemiştim. Nerede tevhid daveti başlarsa müşriklerin ilk söylediği cümle budur. Bunlar düzeni bozuyorlar. Bunlar anarşist diye Amr bin As aynısını söylüyor. Bunlar diyor bizim düzenimizi bozdular. Necâşi de adil bir kral olduğu için diyor ki ben iki tarafı beraber dinlemeden sizin aranızda hükmedecek değilim. Çağırıyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yeğeni olan Cafer bin Ebu Talib Müslümanların şeyliğini yapacak. Müslümanların sözcülüğünü yapacak. Necâşi'nin yanına geldikleri zaman insanlar Necâşi'nin yanına girerken secde ediyorlar. Yani ibadet secdesi değil selamlama secdesi hani her kavmin birbirini selamlaması farklıdır kimisi elini kaldırır kimisi başını eğer kimisi merhaba der kimisi selamun der bunlar da krallarının karşısında ona saygı göstermek için secde ediyorlar tabii sahabeler secde etmiyorlar oradakiler tepki gösteriyorlar siz nasıl bizim krallığımızın önünde secde etmesiniz onlar da diyorlar biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın başkası başkasının yanında veya önünde secde etmeyiz diye necasi alıyor onları yanına. Sizin diyor kavminizin elemanları sizin aklınızda şöyle şöyle söylüyorlar. Peki siz nesiniz ne yani ne için ne anlatıyorsunuz? insanları neye çağırıyorsunuz diye Cafer ibn Ebu Talib diyor ki ey kral şüphesiz ki biz putlara tapan, fuhşiyatı helal gören, birbirine zulmeden, akrabalık bağlarını kesen, insanların malına ve ırzına el uzatan bir toplumuz. Allah bizim içimizden Nesebini bildiğimiz, kendisini tanıdığımız, sözünden emin olduğumuz bir peygamber gönderdi ve o bize Allah'a ibadet edip şirki terk etmeyi, insanlarla iyi geçinmeyi, akrabalık bağlarını gözetmeyi, namazı kılmayı ve insanların malına, canına ve erzına dokunmamayı bize emretti." Ee, diyor. Daha sonra biz bunu yaptığımızda kavmimiz bize zulmetmeye başladı. Kavmimiz bizim üzerimize geldi. "Sizi dininizden döndüreceğiz." dediler. Ya dininize geri döneceksiniz ya da size eziyet edeceğiz dediler. Biz de peygamberimizin tavsiyesiyle seni tercih ettik ey kral. Senin yanında hiç kimsenin zulmedilmediğini duyduk. Seni tercih ettik diyor. tabi e, Necashi de diyor ki normal fıtratı bozulmamış her insan gibi bunlar bir din tercih etmişler, bir yol tercih etmişler kendilerine. Ben bunlara zulmetmeyeceğim. Siz benim yanımda güvende olan insanlarsınız. Gidin. Hiç kimse size karışmayacaktır diye. Bunlar Müşrikler de tabii çıkıyorlar. Amr ibn As da çıkıyor Nacaş'ın yanından. Amr ibn As diyor, ben yarın öyle bir hileyle gideceğim ki Nacaş'ın yanına. Onları buradan kovacak. Önce gidiyor, orada bulunan patriklerin yanına. Yani din adamlarının yanına. Onlara hediyeler takdim ediyor. Diyor ki biz Necaşin yanında konuştuğumuzda siz bizi tasdik edin. Bizi yalanlamayın. Necaşin yanına geliyorlar diyorlar ki ey kral. Sen peki biliyor musun bu adamlar İsa hakkında ne düşünüyorlar? Sen İsa hakkında bunların ne düşündüğünü biliyor musun O da diyor ki ne düşünüyorsunuz İsa hakkında onlar da diyorlar İsa Allah'ın kulu ve rasulüdür şimdi o günkü Hristiyanlar İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna Allah'ın kendisi olduğuna Allah'ın bir Allah'tan bir parça olduğuna inanıyorlar Müslümanlar da diyorlar ki İsa Allah'ın kulu ve Allah'ın rasulüdür yani İsa Allah değildir Allah'tan bir parça da değildir tabi orada bulunan din adamları tepki gösteriyorlar ama necaşi yerden bir tane çöp tanesi alıyor. Diyor ki vallahi İhsan'ın söyledikleri ile sizin söyledikleriniz arasında şunun kadar bir fark yoktur. Yani şu e, kadar bir fark yoktur diye. Oradakiler diyorlar ki ey kral, insanlar senin bu söylediklerini duyarlarsa seni krallıktan azlederler. Sen genel kabule, genel itikada aykırı bir şey söyledin. Necashi diyor ki Allah bana bu mülkü verirken benden rüşvet almadı ki ben insanlara bu konuda rüşvet vereyim. Yani Allah bana bu mülkü verdiğinde ben Allah'a rüşvet vererek bu mülkü elde edinmedim. Başkalarına zulmedilirken insanlara adaletsizlik yapılırken ben sırf mülkü kaybetmemek adına insanlara zulmedersem bu bana yakışmaz diyor. Ve Cafere diyor ki Ey Cafer sen ve senin yanında olanlar benim topraklarımda emniyet içerisindesiniz. Gidin nasıl istiyorsanız o şekilde yaşayın hiç kimse size karışamaz Daha sonra biliyorsunuz Habesistan'daki Müslümanlar iki defa dönüş yapıyorlar Habesistan'dan. Birincisi bir yalan haber geliyor onlara. Deniyor ki Mekkeliler peygamberle beraber Müslüman oldular. Bu habere inanan bir grup Müslüman geri dönüyor. Tabii bunun yalan olduğu çıkıyor ortaya. Bir de Peygamber Aleyhissalatu vesselam işte Medine'ye hicret ettikten sonra savaşlar başladıktan ve Peygamberimiz devletini sağlamlaştırdıktan sonra Hayber'in fethiyle beraber Müslümanlar şeyden geri dönüyorlar. Habeşistan'dan geri dönüyorlar. Hatta Allah Resulü Cafer'i gördüğünde diyor ki yani çok seviniyor. Oturduğu yerden fırlıyor. Anam babam ona feda olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Cafer'e sarılıyor. Diyor ki ey Cafer bilmiyorum senin geldiğine mi sevineyim yoksa Hayber'i fethetmeme mi sevineyim? Yani Yahudi belasını İslam devletinden defetmeme mi sevineyim yoksa dostlarımın döndüğüne mi sevineyim diye. Müslümanlar bu şekilde geri dönüyorlar. Müslümanlar geri döndüklerinde kardeşlerim Necashi Peygamberimize bir mektup yazıyor. Müslümanlar geri döndüğünde, Necaşi peygamberimize bir mektup yazıyor. Mektupta diyor ki Necaşi, Esselamu aleyküm ya Rasulallah. Allah'ın selamı senin üzerinde olsun ey Allah'ın Resulü. Şüphesiz ki senin amca çocukların ve arkadaşların, arkadaşları benim beldemde misafir idiler. Ve ben senin İsa hakkında söylediklerine iman ettim. Şahitlik ediyorum ki sen sadık ve mesdûk olan Allah'ın resulüsün. Ben Cafer'e ve sana biat ediyorum. Cafer'in eliyle alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oluyorum. Ey Allah'ın Resulü! Oğlum ve oğlumla beraber 60 tane habeşliği sana gönderiyorum. Eğer istersen ben de gelip sana tabi olayım, senin yanına hicret edeyim. Senin emrini bekliyorum diye Peygamber Aleyhissalatu vesselama bir mektup yolluyor. Necaşi kıssası ile alakalı bizim bildiğimiz budur kardeşlerim. i̇bn Kesir, Bidaya ve Nihaya kitabından ben size özetledim. Dört tane rivayet. Yani bu kıssayı anlatan Habeşistan kıssasını. Amr ibn as Müslüman olduktan sonra rivayet ettiği bir kıssa var. Ümmü Sallaman'ın rivayet ettiği bir kıssa var. Cafer'in kendi dilinden anlatmış olduğu bir kıssa var. Bir de Habeşistan'a hicret edenlerden Abdullah İbn Mesud'un döndükten sonra anlatmış olduğu bir kıssa var. Anlatmış olduğun bu kıssaların özüdür. Peki, insanlar bu kıssaya nasıl yaklaşıyorlar? Yani tamamen imanın, müslümanlara yardımın, müslümanlarla beraberliğin delili olan bu kıssayı şuna delil getiriyorlar. Diyorlar ki, Necaşi iman ettikten sonra, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmedi. İslam şeriatıyla hükmetmedi. Buna rağmen, Allah Rasulü onu tekfir etmedi. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemesine rağmen, Allah Resulü onu tekfir etmedi. Hatta İmam Bukhari ile Müslümün rivayetine göre Necaşi vefat ettiğinde onun ölüm haberini ashabına peygamberimiz duyurdu. Ey Müslümanlar dedi bugün sizin salih olan kardeşiniz Necaşi vefat etmiştir. Haydi onun cenaze namazını kılalım dedi. Bir rivayete kardeşinizin namazını kılın ve ona istiğfarda bulun dedi. Alayhi Vesselam. Diyorlar ki Demek ki Necaşi Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemesine rağmen Peygamberimiz hem onun cenaze namazını kıldı, hem ona istiğfarda bulundu. Bunlar da sadece bir Müslümana yapılırlar diyorlar. Demek ki o zaman diyorlar biz de bazı zaruretlerden ötürü Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyebiliriz. Demokratik seçimlere katılabiliriz, olarak girebiliriz diye. Tabi inşallah Allah nasip ederse bunun cevabını hep beraber verelim Allah'tan da yardım isteyerekten. Şimdi öncelikle kardeşlerim bir insan Müslüman olduktan sonra onun üzerine farz olan bildikleriyle amel etmesidir. Hiçbir insan bilmedikleri ahkam konusunda bilmediği kendisine ulaşmayan şeylerden mes'ul değildir. Kendisine ulaşan kadarıyla amel etmek zorundadır. Bakın. Abdullah ibn Mesud İmam Bukhari bu söyleyeceğim rivayeti rivayet ediyor. Abdullah ibn Mesud diyor ki biz Habeşistan'dan döndüğümüzde Namaz kılarken peygamberimize selam verdik. O bizim selamımızı almadı. Oysa daha önce biz namazdayken ona selam verirdik. O da bizim selamımıza karşılık verirdi. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biz sana selam veriyorduk. Sen bize namazda karşılık veriyordun. Niye şimdi sana selam verdik de bize cevap vermiyorsun? Yani sahabe yanlış anlıyor. Acaba bize kırıldı mı? Niye peygamberimiz bizim selamımızı almıyor? Aleyhissalatü vesselam diyor ki, inne ile leşugla. Şüphesiz ki namazda bir meşguliyet vardır. Yani bundan önce, biliyorsunuz İslam'ın bir döneminde namazda konuşmak caizdi. Zeyd ibn Erkam diyor ki, biz namazda kendi aramızda konuşurduk. Allah azze ve celle, ve quumuu lillahi qanitin ayetini indirdiğinde. Yani Allah'ın huzurunda durun. Ayetini indirdiğinde biz artık namazda konuşmaktan men edildik. Namazda susmakla emrolunduk diye. Namazda konuşmak yasaklandıktan sonra Aleyhisselatü vesselam onlara şey yapmıyor. Onların selamlarına icabet etmiyor. Fakat Habeşistan'da bulunan Müslümanlar o tarihe kadar namazlarında sürekli konuşmuşlar. Veya namazlarında birbirlerine selam vermişler. Allah Resulü onlara demiyor ki o namazları iade edin. Namazda konuşmak namazı bozar. Sizin namazlarınız batıldır. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutu ise kardeşlerim Abdullah İbn Mesud gibi bir fakih bile ümmetin fakihlerinden biri. Namazda konuşmanın yasaklandığına dair hükmü bilmiyorsa Hüküm Habeşistan'a ulaşmamışsa Necaşi gibi yeni Müslüman olmuş bir garibana hiç, hiç ulaşmamıştır. Yani Necaşi kendisine ulaşmayan bir şeyle Biz onu yargılayamayız. Ama biz şunu biliyoruz. Necaşi kendisine ulaşan bütün hükümlerle hükmetmiştir. Bütün hükümlerle amel etmiştir. Diyeceksiniz ki nasıl kardeşlerim şöyle. Bir. Cafer ona İslam'ı anlattığında, İsa aleyhisselam hakkında ona itikadını izhar ettiğinde Necaşi onun itikadını tasdik etmiştir ve onun itikadı üzerine olduğunu da kendi din adamlarının yanında ilan etmiştir. 2. Müslümanın Müslümanlara yardım etmesi farzdır. Necaşi iman ettikten sonra Müslümanlara yardım etmiştir. Kendi beldesindeki insanlarla karşı karşıya gelmek pahasına. Kendileriyle ticaret yapmış olduğu Kureyş'le karşı karşıya gelmek pahasına kendisine iltica etmiş müslümanları kâfirlere teslim etmemiştir. Çünkü müslüman müslümanın kardeşidir. Onu yardımsız bırakmaz. Onlara yardım etmiştir. 3. Necaşi, peygamberimize mektup yazıp "Bana ne emre ey Allah'ın Rasulü. Ben senin emrine amadeyim. Çağırırsan oğlumu sana gönderdiğim gibi ben de gelir Medine'de senin dizinin dibinde oturur, senin yanına hicret ederim." diye peygamber aleyhissalatu vesselam'a mektup yazmıştır. E daha ne yapsın adam? Yani Öğrendiği kadarıyla, bildiği kadarıyla ne varsa Necashi bunlarla amel etmiştir. Ama Peygamberimiz onu yanına çağırmamıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu yanına çağırmamıştır Bu arada Necashi vefat etmiştir. Şimdi burada kardeşlerim farkındaysanız, eğer Peygamberimiz Necashi'ye bırak gel dese, Necashi bırakacak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelecek. Biz şurasını bilmiyoruz. Peygamber Necashi'i çağırdı mı? Yerinde mi kal dedi? Necashi'ye başka bir mektup gönderdi mi biz burasını bilmiyoruz. Ama bizim yanımızda çok daha açık deliller var, çok daha açık naslar var. İman ettim dedikten sonra Peygamberimizin yanına gelmeyen veya mülkünü terk etmeyen insanların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onların kafir olduğunu söylediğine dair bizim elimizde naslar var. Ne gibi? Biliyorsunuz e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam özellikle Hicretin 6. 7. yılından sonra artık şeylere mektup yazmaya başladı. Devlet reislerine, krallara Aleyhissalatu vesselam mektup yazmaya başladı. Bu mektuplardan birini de Herakl diye bir adama gönderdi. Herakl peygamberimizin mektubunu aldığında sordu. Dedi ki şu anda bu bölgede yani Şam taraflarında bu peygamberlik iddia eden adamın dininden olan hiç kimse var mıdır? Tam o sırada da Ebu Sufyan, orada ticaret için orada bulunuyor. Ebu Sufyan Ferak'ın huzuruna geldi. Ferak'la onunla biraz konuştuktan sonra peygamberimize dair bazı sorular sordu. Size ne emrediyor? Yanındaki adamlar azalıyor mu, çoğalıyor mu? Onlar iman ettikten sonra tekrar geri dönüyor mu? Savaşlarınız nasıl gidiyor gibi bazı sorular sordu. Bu soruları sorduktan sonra şeye dedi ki Ebu Sufyan'a vallahi dedi, eğer senin dediğin gibiyse bu adam onun mülkü benim ayaklarımın bastığı yere kadar ulaşacak. Ve keşke ben onun yanında olsaydım, da onun ayaklarını yıkasaydım gibi bir temennide de bulundu bu adam. Daha sonra Peygamberimiz o bölgeye savaş için gittiğinde buna bir daha mektup yazdı. Dedi ki gel Müslüman ol, yani İslam ol, kurtuluşa eresin diye. Bu da Peygamberimize cevap yazdı. Ben Müslümanım dedi. Dedim ki bu kısayı İmam Bukhari naklediyor, Hırak şey arasındaki, Ebu Süfyan arasındaki konuşmayı. Hafız İbn Hacer bunun şerhinde İmam Ahmed'in Müsnedinden. Ebu Ubeyd'in Emlal kitabından bir de İbn Hibban'ın sahihinden şu rivayeti naklediyor. Yani to, toplu bazı rivayetler naklediyor. Rivayetlerin özü şu. Bu ben Müslümanım dediği zaman tabi mülkünü de terk etmiyor. Peygamberimizin yanına da gelmiyor. Sadece peygamberimize mektup yazıyor. Ey Allah'ın Resulü diyor ben Müslümanım. Senin bana gönderdiklerini kabul ettim. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki "Kezebe adu'llah bel huve ala nasraniyetihi." Allah düşmanı yalan söylediği o, hristiyanlığı üzere kalmaya devam ediyor. Şimdi, biz desek ki mesela, ey Allah'ın Resulü, sen adamın kalbini mi yardım baktın? Hani biri kendisine Müslüman dediğinde, biri de ona sen Müslüman değilsin dediğinde, sen diyordun ki sahabene sen onun kalbini mi yardım baktın? Adam ben Müslümanım diyor kendisine. Peki Allah Resulü nasıl oluyor da ben Müslümanım diyen bir adama e, Yalan söylüyor Allah düşmanı, o, hristiyanlığı üzerine devam eder diyor. Çünkü ben Müslümanım dedikten sonra kafirleri, mülkünü, devletini bırakıp Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yanına gelmediği için. Şimdi değerli kardeşlerim, normalde biz hatırlarsanız önceki derslerimizde şöyle bir konuya değinmiştik. Demişti ki: Kalbinde eğrilik olan insanlar konular hakkında apaçık naslar bulunmasına rağmen apaçık nasları terk ederler. Kapalı olan Tam olarak ne yaşandığı veya uta ne söylendiği belli olmayan naslara yapışır, dinlerini bu şekilde anlamaya kalkarlar. Yani sen mesela dinini anlamak mı istiyorsun? Al sana apaçık bir kısa. Hırak, iman ettim dedikten sonra Allah'a ne indirdikleriyle hükmetmedi, mülkünü terk etmedi, Peygamberimizin yanına gelmedi. Aleyhisselatü vesselam yalan söylüyor, o hala Hristiyan'dır dedi. Apaçık bir kısa. Öbür tarafta ise ben Müslümanım, emirlerine amadeyim. Emredersen hemen senin yanına gelemey Allah'ın Resulü diyen bir adam var. Aleyhissalatu vesselam ona diyor ki onun için sizin bugün Müslüman bir kardeşiniz öldü. Onun cenaze namazını kılın ve ona istigfarda bulunun diye. Onun için kardeşlerim Necâşi Allah Resulü'nden kendisine ulaşmış olan ne hüküm varsa bununla hükmetmiş ve üzerine düşen vazifeyi yerine getirmiş olan bir adamdır. Bir insanın çıkıp Necâşi Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemiştir demesi necahşiye yapacağı iftiralardan bir iftira olmuş olur. Allah'ın kullarından birine zulmetmiş olur. Bu dersin birinci bölümü olaraktan size anlatmak istediğim şeydi. Anlatmak istediğim kısaydı. İkinci bir şüphe olaraktan masahatla ilgili konuşacağım inşallah. İkinci olarak kardeşlerim biliyorsunuz olarak giren insanlar veya demokrasiyle amel eden insanlar diyorlar ki İslam'dan maslahat denen bir şey vardır. İslam'da maslahat denen bir şey vardır. Ve bugün müslümanlar için maslahat olan şey de Müslümanlardan bir kesimin olarak girip orada Müslümanları temsil etmesidir. Biz de bunu şirk olduğunu, küfür olduğunu kabul ediyoruz. Ama Müslümanların maslahatı bunu gerektirdiği için biz parlamentolara giriyoruz diyorlar. Yani maslahatı kendilerine delil olaraktan almış oluyorlar. Eyvallah Allah razı olsun. Şimdi kardeşlerim normalde maslahat şeriatta bir delil midir yoksa şeriatta bir delil değil midir? Ben işin bu kısmına, bu tafsilatına girmeyeceğim. İsteyen kardeşimiz varsa Tevhid dergisinin 22. sayısında Kur'an'ın en zayıfı maslahat diye bir yazı çıkmıştı. Maslahatın şer'i yönden usul fıkı açısından maslahatın değerlendirmesini yapan bir yazıydı. Dileyenler oraya bakabilirler. Normalde özet olarak ben size şunu söyleyebilirim. İmam Şevkani İrşadul fukul kitabında maslahatla alakalı alimlerin 4 kısma ayrıldığını söylüyor. Cumhur ulema maslahatı bir delil olarak kabul etmemiştir diyor. Alimlerden bazısı Malikilere nispet ediyor. Maslahatı kabul etmişlerdir diyor. Bir grup e, alim maslahatı şeriat onay verirse kabul etmişlerdir diyor. Bir grup da üç şart yerine gelirse Gazali gibi alimler üç şart yerine gelirse maslahatı kabul etmişler yoksa maslahatı kabul etmemişlerdir diyor. Ben şimdi işin bu usulü tafsilatına hiç girmeyeceğim. Farz edeceğiz ki maslahat delildir. Yani hani biz onların görüşüne göre gidelim. Diyelim ki sizin dediğiniz gibi olsun. Biz maslahatı delil olaraktan şer'i bir delil olaraktan kabul edelim. Bakalım maslahat Delil olarak kabul edilse bile eğer yani usulcülerin yanında parlamentolara girmeye veya demokrasiye bulaşmaya cevaz veriyor mu vermiyor mu bunu ele alalım e, diyelim. Şimdi kardeşlerim maslahatı kabul edenler maslahat bir delildir diyenlerin hepsi maslahatı üç kısma ayrılmışlardır. Maslahatı bir delil şer'i bir delil kabul edenlerin hepsi maslahatı üç kısma ayrılmışlardır. Demişler ki bir İslam'ın muteber kabul etmiş olduğu maslahat. 2. İslam'ın ilga ettiği, iptal ettiği maslahat. 3. İslam'ın ne ilga ettiği, iptal ettiği ne de onay vermediği, kendi haline bırakmış olduğu maslahat. Bunun da adı maslahatı mürseledir demişler. Yani maslahati mutebera, maslahati mulga bir de maslahati mursale diye maslahatı 3 kısma ayırmışlar. Usul fıkıh'ta maslahatı kabul eden alimler Maslahatı mu'tabere ne demektir? Yani şeriatın itibar ettiği maslahat. Mesela demişler ki şeriat evliliği mübah kılmıştır. Evliliği mübah kıldığında şeriatın gözettiği maslahat nedir kardeşlerim? Peygamberimizin şu sözü bunlardan bir tanesidir. Evlenin, çoğalın. Ben kıyamet gününde sizinle övüneceğim. Demek ki Müslümanların çoğalması bu maslahat peygamberimizin kabul ettiği ve Müslümanları teşvik ettiği bir maslahattır. Diyelim mesela siz bir cemaat kurdunuz kendinize. İslam'a hizmet ediyorsunuz. Dediniz ki bizim çoğalmamız lazım, sayımızın artması lazım. Biri size dedi ki niye? Siz dediniz çünkü çoğalmak İslam'ın muteber kabul ettiği, onay verdiği maslahatlardandır. Ondan dolayı bizim Müslümanların sayısını artırmamız lazım. Bizim delilimiz İslam'ın itibar etmiş olduğu bu maslahattır dediniz. Yerli yerinde bir söz söylemiş olursunuz. Çünkü çoğalmak İslam'ın şey yapmış olduğu bir maslahattır. Diyelim ki siz dışarıdan bir tane şey getirdiniz, bir aile danışmanı getirdiniz. Müslümanlara şey verdi, Müslümanlara seminerler verdi. Kadın koca ilişkisi nasıl olmalıdır? Kadın kocaya nasıl davranmalıdır? Koca kadına nasıl davranmalıdır? Bir Müslüman da çıktı dedi ki arkadaşım Allah Rasulü döneminde aile danışmanı mı vardı? Yani bu bidattır dedi mesela. Siz bunu nereden çıkardınız? Bu aile danışmanı bu tip şeyler bidattır dedi mesela siz dediniz hayır Allah azze ve celle evliliği emrederken Müslümanlara üç tane hikmet zikre ediyor ayet-i kerimede diyor ki birbirinize merhametli olun birbirinizi sevin birbirinizde sukunet bulun yani bu üç hikmetten dolayı Allah bize evliliği emrediyor siz dediniz ki benim yapmış olduğum bu fiil, İslam'ın meşru maslahat olarak kabul etmiş olduğu bu üç tanesine hizmet ettiği için. Benim bir aile danışmanı getirip Müslümanlara bu konu hakkında şeriata aykırı olmayan bilgileri vermesi maslahattır dediniz. Yerli yerine geldi. Buna muteber muteber maslahat diyoruz. Bir de maslahati mulga var. Yani şeriatın iptal ettiği, kabul etmemiş olduğu maslahat. Mesela ne gibi kardeşlerim? Allah Azze ve Celle diyor ki ayeti kerimede "Yeselunake anil hamri vel meysir" "Kul feihima ismun kabir kesirun ve menafi'u lin nas" قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس سنا içkiden ve kumardan soruyorlar de ki içki ve kumarda günah olmakla beraber insanların faydası da vardır insanlara fayda da vardır içkide insanlara fayda olduğunu maslahat olduğunu söyleyen kimdir Allah'tır kumarda insanlara fayda olduğunu söyleyen kimdir Allah'tır ama buna rağmen Allah kumarı ve içkiyi haram kılmıştır Demek ki içkide ve kumarda var olan maslahatları İslam iptal etmiştir. İslam bu tarz maslahatları kabul etmiyor demektir. Misal. Müslümanlar Allah yolunda cihad ediyorlar. Çok zorlu bir döneme girdiler. Yani böyle perperişan bir vaziyetteler. Komutanın bir tanesi dedi ki biz bu cesaret haplarından getirelim. Uyuşturucu haplardan. Mücahitlere bunu verelim. O korkuları gitsin. Allah'ın dinine fayda versinler. Allah'ın dini için cihad etsinler. Çünkü bunda müslümanlara maslahat vardır dedi. Sen dersin ki güzel kardeşim İslam. Senin bu gözetmiş olduğun maslahatı içkide iptal etmiştir. Ondan dolayı bu iptal edilmiş olan bir maslahattır. Sen iptal edilmiş olan bir maslahatla muamele edemezsin. Veya biri dedi ki mesela şimdi diyelim ablalar yukarıda dersi dinliyorlar. Abiler de burada dersi dinliyorlar. Kardeşimizin bir tanesi dedi ki hocam. Allah azze ve celle ayet-i kerime de demiyor mu bize? المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Tamam. Ayet-i böyle söylüyor. Dostluk nedir? Sevgi ve yardımlaşmadır. E biz hiç tanımadığımız bacılarımızı nasıl seveceğiz? Hiç tanımadığımız bacılara nasıl yardım edeceğiz? Destek karşık oturalım. Yani onlardan insinler aşağıya hep beraber iç çay oturalım ki birbirimize olan sevgimiz artsın dese biz ne diyeceğiz buna? Senin bu gözetmiş olduğun maslahatı İslam kadın erkek karışıklığını yasaklamakla bu maslahatı iptal etmiştir. Yani evet senin söylemiş olduğun şey akla yatkındır. Fakat İslam bu maslahatı iptal ettiğinden ötürü bizim böyle bir şey yapmamız maslahat adı altında olsa bile caiz değildir diye. Buna maslahati mülga diyoruz. Bir de ne var kardeşlerim bir de maslahatı mürsele var. Yani İslam ne emretmiş, teşvik etmiş, ne de yasaklamış. Hiçbir şey söylememiş. Kendi haline bırakmış İslam bunu. İslam alimleri işte bunda demişler ki, maslahatı kabul edenler şeriatın yasakladığı bir sonuç ortaya çıkmadığı müddetçe ve bütün Müslümanların faydası olacak şekilde ve maslahat kat'i olmuş olursa eğer o zaman bununla amel edilebilir. Bakın kardeşlerim başa alıyorum tekrardan. Birinci söylediğim muhtaber maslahatla amel edilebilir. Çünkü İslam buna onay vermiştir. Maslahatı kabul edenler açısından söylüyorum. İkincisi, İslam kesinlikle bunu ilga etmiştir, iptal etmiştir. Hiç kimse bununla amel edemez. Üçüncüsüne gelince, demişler ki üç tane şartı kendinde bulundurursa, onunla amel edilebilir. Nedir bu üç tane şart? Bir, maslahat, şeriata aykırı olmayacak. Yani sen maslahatı yapıyorum derken, şeriatın yasakladığı bir durum ortaya çıkarsa, bunun adı maslahat değildir, demişler. İki, başka, demişler ki bütün Müslümanların maslahatı olacak. Yani sadece belli bir grubun değil. Ben Müslümanım diyen herkese faydası dokunursa yani külli olursa o zaman olur üçüncü kat'i olacak demişler yani bir deneyelim olursa olur olmazsa olmaz değil kesin onun sonucunda bir maslahat olduğu bilinecek ve ondan sonra bir adım atılacak demişler e şimdi kardeşler burada şöyle bir soru soralım biz demokrasiyle muamele etmek bu üç kısımdan hangisinin altına giriyor demokrasiyle muamele etmek bu üç kısımdan ikincisinin altına giriyor. Yani İslam'ın kesinlikle ve kesinlikle iptal etmiş olduğu maslahat sınıfının altına giriyor. Diyeceksiniz ki niye? Çünkü İslam şirke ikrah dışında hiçbir surette cevaz vermemiştir. İslam şirke ikrah dışında hiçbir surette İslam şirke cevaz vermemiştir. Bakın kardeşlerim ben size bırakın şirki maslahat olan çok daha başka bir şey anlatayım. Geçen derslerimizde de bunu anlatmıştım. Allah'ın nasıl bir nasıl ayetler indirdiğini beraber görelim inşallah. İmam Müslüm Sa'd ibn Ebu vakkastan şu rivayette bulunuyor. Sa'd ibn Ebu Vakkas diyor ki, Müşrikler Peygamber aleyhissalatu vesselam'a geldiler. Dediler ki, ey Muhammed. Sen sürekli bu adamlarla beraber oturuyorsun. Bu adamlar dedikleri kim? Ammar, Süheyb, Bilal. Yani köle olan insanlarla beraber oturuyorsun. Sana tabi olan insanlar da bu insanlardır. Bunları bir yanından kof. Bunları yanından uzaklaştır. Belki bunları yanından uzaklaştırırsan biz de geliriz seninle beraber otururuz, senin anlattıklarını dinleriz diyorlar. Ve Sad ibn Abi Waqqas diyor ki kardeşlerim şuraya dikkat edin. Fa waqa fi nafsi'n-nebiy ma Peygamberimizin kalbine de bu uydu. Yani peygamberimizin içine de bu düştü. Han aleysatu ve dedi ki ya ben şimdi bu bunlar hepsi Mekke'nin büyükleridir. Yani Mekke'nin yöneticileridir. Bu adamlar bize diyorlar ki, bizimle özel oturumlar yap, sana iman edelim. Yani şöyle düşünün kardeşler, Bush, ondan sonra işte Obama tarzında adamlar veya işte diyen ki Türkiye'nin yöneticileri şu anda var olan yöneticileri buraya geliyorlar. Diyorlar ki mesela bize, şu Müslümanları dışarıya çıkar burdan, bunlarla beraber bu derste oturma, biz gelelim buraya oturalım, sen bize anlat, umulur ki biz Müslüman oluruz diyorlar mesela. Sa'd bin Ebu Aqas diyor, bu peygamberimizin kalbine vakı oldu. Yani aleyhissalatu vesselam dedi ki, ne olur ki? Bunlar zaten benim ashabımdır. Bunları uzaklaştırayım, bunları kendi yanıma alayım. Bunları kendi yanıma aldıktan sonra umulur ki bunlar Müslüman olur ve İslam'a fayda verirler dedi. Şimdi kardeşlerim, ben size şu soruyu soruyorum. Bir Müslümanı sen meclisten kovduğun zaman, çık dışarıya dediğin zaman, bu küfür müdür? Bu küfür değildir. En fazla o Müslümana zulmetmiş olursun. En fazla... O Müslümana zulmetmiş olursun. Seni kovuyorum dersin. Çık dışarıya. Adam der ki sen bana zulmettin. Bu küfür bile değildir. Veya diyelim ki şöyle düşünün. Siz bir Müslümana dediniz ki mesela ben şu an burada olan herhangi bir Müslümana desem ki kardeş Müslümanlara çok faydası olacak bir yönetici var burada. Sen dışarıya çıksan da ben onu alsam, ona dini anlatsam hani umulur ki Müslüman olur. Bütün Müslümanlara fayda sağlar desem belki birçoğunuzun kalbi bile kırılmayacak bundan. Yani nezaketle söylendiği zaman izin istendiği zaman sizden belki de buna izin vereceksiniz. Peygamber de doğal olaraktan bunu bir maslahat olarak görüyor ve böyle bir adım atmak istiyor. Allah azze ve celle peygamberimize şu ayeti indiriyor. "Vela tatrudillezine yad'un rabbahum bilghadati vel'ashi uridun veceh." Ey Muhammed, sakına gece ve gündüz Rablerini anan ve Rablerinin rızasını uman insanları kendi yanından çıkarma. Peygamber aleyhissalatu vesselam uyarıyor. Yine benzer bir kıssada Allahu Teala Kehf suresindeki şu ayeti indiriyor. Diyor ki peygambere: "Vasbir nefsekame'llezine yed'un rabbahum bilghadati vel'ashi. Yuridun vejhehu ve la ta'du ولا anhum." Ay عنهم. Sen de gece ve gündüz rabblerini anan ve rabblerinin rızasını isteyen insanlarla beraber sabret. Yani onlarla beraber otur, onların meclisini sakın ama sakın terk etme diyor peygamber Aleyhissalatu Allah Allahu Teala. E şimdi kardeşlerim Allah için müşriklerin iman ettikleri takdirde İslam'a verecekleri faydayı ve maslahatı biliyoruz ve peygamberden istedikleri küfür bile değildir. Sadece peygamberden Müslümanları meclisten çıkarmasını istiyor. Allah azze ve celle peygamberimizi uyarıyor ve bunu bir ayet olarak indiriyor. Buna dikkat edin. 1400 senedir Müslümanlar bu ayeti okuyor ve kıyamet gününe kadar da insanlar bu ayeti okumaya devam edecekler. E eğer Küfür olmayan bir konuda bile müşriklerin isteğine icabet etmek Allah tarafından reddedilmişse küfür olan, şirk olan, Allah'ın ayetlerine taban tabana zıt ayetler koyan, egemenlik kayıtsız şarsız milletindir diyen bir sistemde bir Müslüman nasıl İslam'ın maslahatı adına bulunabilir? Bu normal bir mesele. Peki şirkete taalluk eden bir konuda müşrikler Müslümanlardan bir talepte bulunduğunda Müslümanların buna icabet etme düşüncesine Allah nasıl e şey yapıyor. Allah nasıl karşılık veriyor? İmam Taberi, iki tane nuzul sebebi zikrediyor. Yani biraz sonra okuyacağım, İsra suresindeki bu pasaja İmam Taberi tefsirinde iki tane nuzul sebebi zikrediyor. Bunlardan birincisini söylüyorum. İmam Taberi diyor, Mekkeli müşrikler peygamberimizin yanına geldiler. Dediler ki ey Muhammed. Sen nasıl ki Hacer-i Esvede sürüyorsun, o da bir taştır. Bizim senden bir isteğimiz var. Sen bizim ilahlarımıza Allah'ta menata şöyle bir elini sür. Biz belki sana iman ederiz. Ravi diyor ki, Peygamberimiz şöyle düşündü. Allah benim bu putları kerih gördüğümü biliyor olmasına rağmen, ben bunlara elimi sürdüğümde ne, ne zarar ederim ki? Belki bunlar Müslüman olurlar. Peygamberimizin sözüne dikkat edin kardeşlerim. Allah benim bu putları kerih gördüğümü biliyor olmasına rağmen, Allah içimi biliyor. Ben gidip bu puta elimi sürmüş olduğum zaman, yani ne olur ki? Peygamber bunu söylüyor. Bir başka nuzul sebebi ise Taifliler peygamberimizin yanına geliyorlar. Peygamberimiz onlara iman edin diyor. Diyorlar ki ey Muhammed biz iman ederiz. Fakat her sene bizim ilahlarımıza hediyeler geliyor. Şimdi henüz hediye mevsimi gelmedi. Biz sana iman edersek hediyelerden mahrum olacağız. Söz veriyoruz sabret. Hediyeler gelsin biz bu hediyeleri alalım. Hediyeleri aldıktan sonra putları kıracağız ve sana iman edeceğiz. Başka bir şeyimiz yok zaten de sana iman ediyoruz. Amacımız hediyeleri almaktır. Herhalde aleyhissalatu vesselam da düşünüyor diyor. Adamlar zaten Müslüman olacaklar. Şimdi bir mal için ben adamlara yok desem belki de kafir olacaklar. En iyisi adamlar Müslüman olsunlar. Şimdi ben birinciye daha fazla dönmek istiyorum kardeşlerim. Yani Allah benim bu putları kerih gördüğümü bilmesine rağmen ben bu putlara elimi sürsem ne olur ki? Hani Allah bizim hakimiyet Allah'ındır dediğimizi biliyor olmasına rağmen. Yani gidip orada iki dakika bir yemin etsek ne olur ki? Hani parlamentoya girsek orada kanunlar üzerine bir yemin etsek ne olur ki? Veya Allah bizim şeriatı getireceğimizi biliyor olmasına rağmen biz onların dostuymuş gibi görünsek ne olur ki? Yani Allah azze ve celle bunun üzerine şu ayet kelimeyi indiriyor. Diyor ki, وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ اللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا Neredeyse sana vahyettiğimizden seni fitneye düşüreceklerdir diyor Allahu Teala özelle peygambere. Neredeyse sana vahyettiğimiz konuda seni fitneye düşüreceklerdir. Niçin? Litaftriya aleyna gayrahu. Sen bizim sana indirdiğimizin dışında bir şeyi bize iftira edesin diye. Yani Allahu Teala peygambere diyor sen o puta elini sürmüş olsaydın veya sen o ta işte Saqiflilerin sana getirmiş olduğu teklifi kabul etmiş olsaydın, sen bize iftira edecektin diyor Allah Azze ve Celle. Sen bize iftira edecektin. ve iddallatka duka O zaman seni dost edinirlerdi. Yani sen onların bu emrine icabet etsen, yani burada ne diyor Allah? Müşrikler seni aldatmıyorlardı. Sen o müşriklerin isteklerine icabet ettiğin takdirde, onlar da sana söz verdiklerini yerine getirecek ve seni dost tutacaklardı diyor. Devam ediyor Allah. Wa en an thabtna لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا بئس senin ayaklarını sabit kılmasaydık محمد Muhammed sen neredeyse onlara az bir şey meylediyordun yani hani senin içinde onların bu teklifine karşı az bir şey diyor Allahuze vecelle meylediyordun peki etmiş olsaydı Allah onu sabit kılmasaydı bunun karşılığı ne olacaktı kardeşlerim izen le azakna ke du'f sana dünyanın ve ahiretin kat kat azabını tattırırdık diyor. Allah bunu kime söylüyor kardeşlerim? Allah bunu alemlere rahmet olarak gönderdiği, bütün insanlığın efendisi olarak seçtiği, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor. Sen onlara az bir şey meyletseydin, sana dünyanın ve ahiretin azabını kat kat tattırırdık. Yani en yüksek azab neyse sen onu gördün. ثُمَّ la تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ve bize karşı kendine bir yardımcı da bulamazdın. Hani birileri bana yardım etsin, Allah'ın azabından, gazabından beni korusun desen bize karşı kendine bir yardımcı bulamazsın. Vallahi kardeşlerim, ben şu anın yöneticilerine ve aynı şekilde yönetime girmek için parlamentoların kapısında bekleyen, seçimlere hazırlık yapan insanlara sesleniyorum. Allah'tan korkun. Bu okumuş olduğum ayetler Allah'ın Nebisinin üzerine indirmiş olduğu ayetlerdir. Ve Peygamber onların meclisine girecek değildir. Onların kanunlarıyla hükmedecek değildir. Onları dost edinecek değildir. Onların küfür bayramlarına iştirak edecek değildir. Sadece bunların bir cüz'ünü yapmayı aklından geçirmiştir. Yani ben elimi sürsem ne olur ki demiştir. Elini dahi sürmemiştir. Allah azze ve celle diyor sen onlara az bir şey meyleseydin, biz sana dünyanın ve ahiretin azabını tattırır ve sen bize karşı yardımcı bulamazdın. Vallahi sizler de Allah'a karşı kendinize yardımcı bulamayacaksınız. Kıyamet gününde Allah'ın huzurunda dirildiğinizde, Allah size bu ap açık ayetleri hatırlatacak. Ey insanlar ve cinler topluluğu, size uyarıcı olan peygamberlerim gelmedi mi diyecek? Geldi. Sizi bu bu bu konularda uyarmadı mı diyecek? Uyardı. Peki uyarmasına rağmen siz neyinize güvenerek bırakın aklınızdan geçirmeyi, zikretmiş olduğumuz bütün küfürleri işlediniz. İnsanları buna davet ettiniz, insanları Allah'ın yolundan saptırdınız dediğinde bu insanların Allah'a azze ve Celle verecekleri bir cevapları yoktur. Onun için yol yakınken Allah'ın rahmeti ve merhameti insanı kuşatabiliyorken insanın tövbe edip Rabbine yönelmesi gerekir. Ve bu ayet-i kerimelerin üzerinde tefekkür ve tedbür etmesi gerekir. Evet, bu geçen derslerimizde de söyledim. Şu an yönetimde olanlar için söylüyorum. Cumhuriyet tarihinin yani halka fayda olarak en iyi hükümeti şu anda başladır. Hiç kimsenin bunda şüphesi yoktur. Yani 90 senedir yaptıkları yollarla, yaptıkları hizmetlerle, insanlara sunmuş oldukları imkanlarla Cumhuriyet tarihinin en iyi ve insanlara en faydalı hükümeti başladır. Ama ahiretlerini yakarak bunu yapıyorlar. Kafirlere meylederek bunu yapıyorlar. Allah'ın dünyada ve ahiretteki kat kat azabına düşar olmayı dünyadayken kabul ederek bunu yapıyorlar veya bir başkaları meclislerin kapısında sıralarını bekliyor. Seçimlerde canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Umulur ki biz de parlamentoya girer. Biz de bu şirke ortaklık eder. Biz de bu demokrasi dininin gerekleriyle amel ederiz diye bekliyorlar. Allah'tan korkun. Öyle bir gün gelecek ki Allah Azze ve Celle sizi karşısına alacak. Ve o günün dehşetinden siz Allah'a cevap bile veremeyeceksiniz. Zaten cevap vermeye kalksanız bile Allah Azze ve Celle indirdiği ayetleri üzerinize ikame ettiği hüccetleriyle sizi susturacak. Ondan dolayı yol yakınken henüz dönmek için fırsat varken, tövbe etmek için imkan varken bu batılda ve bu gayyada diretmeye devam etmeyin. Evet, belediye anlamında hepimize hizmet veriyorsunuz ama vallahi biz sizin ahirette ebedi azapta, ateşte yanarak bize hizmet etmenizi istemiyoruz. Tövbe edin bizim kardeşimiz olun, yollar bozuk olsun, sularımız akmasın. Elektriklerimiz kesik olsun biz buna razıyız. Fakat biz kendini İslam'a nispet eden insanların ebedi ateşte yanmalarını sebep daha fazla elektrik, daha bedava internet, daha fazla yol, daha temiz hastaneler olsun diye dünyada ben rahat edeyim diye sen insan kendini ateşe atar mı? Biz bunu istemiyoruz. Varsın bunlar olmasın. Biz bunların hiçbir tanesini istemiyoruz. Tek parti döneminde olduğu gibi sırayla şeye geçelim. Ekmeği sırayla alalım. Tüpü sırayla alalım. Gazı sırayla alalım. Buna razıyız. Ama bize dünyamızı kurtarıp kendi ahiretlerini yakan insanların olmasını istemiyoruz. Böyle insanlar varsın olmasın. Kıymetli kardeşlerim. Bu işin şer'i boyutu. Yani işin bir taraftaki boyutu. Eğer Allah kafirlere düşünce noktasında bile meyletmeyi ucundan maslahat olmasına rağmen bu kadar ağır bir dille eleştirmişse ve burada da eleştirilen kişi peygamberse, kişinin bir de müşriklerin içinde onların amelini yapmasını varın siz düşünün. Fakat burada çok daha başka bir mesele vardır. Bu maslahat deliline yapışan insanlara bazı sorular sorulduğunda veya onlar bazı konulara hakkıyla tefekkür ettiklerinde ben inanıyorum ki üzerinde bulundukları mezhebin batıl bir mezep ve çelişkili bir mezep olduğunu onlar da kabul edecekler ve geri adım atacaklardır. Ben mesela onların şu soruları kendilerine sormalarını istiyorum. Birileri size dese ki siz parlamento'ya girdiğinizde İslam'a çok büyük hizmetler vereceksiniz. Aynı şu anda olduğu gibi onların zannettikleri işte bunlar hiçbir İslam'a hizmet değil biliyorsunuz. Bunlar insanlığa hizmet. Yoksa İslam'a yapılmış olan bir hizmet henüz görülmüş değil. Siz parlamento'ya girdiğiniz takdirde İslam'a hizmet edeceksiniz. Mesela örnek veriyorum Gazze'yi kurtaracaksınız. Yani hani şu anda maalesef birçok insanın dini bu hale geldiği için Gazzeyi kurtaracaksınız, İsrail işgalinden Filistin kurtulacak, Masjid-i Aksa geli Müslümanlara dönecek, Patani'deki kendini İslam'an ispat edenler zulümden kurtulacak, Arakan'daki kendini İslam'an ispat edenler zulümden kurtulacak. Ama bizim bir şartımız var. Ee, size hükmü vereceğiz, mülkü vereceğiz, siz de kadınlarınızı bize teslim edeceksiniz. Sizden istediğimiz budur. Yani sizden başka hiçbir şey talep etmiyoruz. Siz kadınlarınızı bize vereceksiniz, biz onlarda dilediğimiz gibi tasarruf edeceğiz ve biz de size Gazze'yi, Arakan'ı, Patani'yi, Filistin'i hepsini size teslim edeceğiz deseler bu insanlar bunu hakaret olaraktan kabul ederler. Doğru mu kardeşlerim? Bu nasıl bir tekliftir derler. Hiç bir insana ne maslahat olursa olsun kendi namusu karşılığında bir teklifte bulunur mu derler ve haklıdırlar da. Yani bunu bir insana teklif olarak götürdüğünüzde ona yapacağınız en büyük hakareti yapmış olursunuz. E peki Allah için soruyorum kardeşlerim, yani Allah Azze ve Celle ırz maslahatını mı daha öncelemiştir, yoksa din maslahatını, tevhid maslahatını mı daha öncelemiştir? Allah Azze ve Celle tevhid maslahatını, din maslahatını, ırz maslahatından daha fazla öncelemiştir. Mesela Allah Azze ve Celle bize cihad emrediyor kardeşlerim, gidin savaşın diyor. Biz Allah yolunda cihad ettiğimiz takdirde kadınlarımız kafirlerin eline cariye olarak düşebilir. Şu anda belki bu hukuk işlemiyor ama. Peygamberimizin dönemini düşünün. Müslüman kâfirin eline esir olabilir. Müslüman kâfirin elinde öldürülebilir mesela. Bunların hepsi olabilir. Müslümanın malı kâfirin eline ganimet olaraktan düşebilir. Bunlar hepsini kaybetme ihtimali olmasına rağmen Allah azze ve celle diyor dini, tevhidi korumak ve şirki yeryüzünden kaldırmak için cihad edin. Demek ki Allah'ın yanında tevhidin maslahatı ammaldan da, akıldan da, ırzdan da, candan da önce gelir. E peki siz nasıl ırzınızı bir konuda öne sürmezken, nasıl dininizi bir konuda öne sürüyorsunuz? Yani biri sizden ırzınızı talep etse bunu hakaret kabul ediyorsunuz. Peki neden birileri sizden dininizi talep ettiğinde bunu hakaret olaraktan kabul etmiyorsunuz? Bakın kardeşlerim, şimdi İslami camiyalara şöyle bir soru sorsanız. Bunun cevabı çok bellidir. Yani en basit en normal bir insana bile gidip deseniz ki ben bir tane Müslümanı, bir Müslüman arkadaşımız var sürekli meyhaneye gidiyor. Yani sürekli ben onu meyhanede görüyorum deseniz. Kendisini çağırırsanız yanınıza deseniz ki sen niye meyhaneye gidiyorsun? Peygamberimiz içki içen on sınıfı lanet etmedi mi? İçkiyi yapan, satan, hazırlayan, ortamda bulunan buna lanet etmedi mi? O da size dese ki kardeşim meyhanedekilerin de İslam davetine ihtiyacı yok mu? Meyhanedekilerin de davete ihtiyacı var da. Yani meyhanedekilere kimse İslam anlatmasın mı? Ben meyhaneye gidiyorum. Orada onlarla beraber oturuyorum. Onlara İslam'ı anlatıyorum. Çünkü benim onlarla farklı bir ortamda bir araya gelmem mümkün değil dese. Hiç kimse böyle bir şeyi kabul eder mi kardeşlerim? Böyle bir şeyi dahi kabul etmiyorlar. Yani bu örneklerimi çoğaltabilirsiniz. Yani bu gerekçeyle genel evine giden bir insan düşünün. Niye genel evine gidiyorsun sen kardeşim? Yahu akhi ben Allah benim içimi biliyor. Ben hani oraya senin düşündüğün gibi gitmiyorum. Bak şimdi bana hakkında suizanda bulunma. Kalbimi mi yardım baktın? Oradaki insanların davete ihtiyacı var. Ben gidip oradaki insanlara zinanın haram olduğunu, iffetin farz olduğunu anlatıyorum dese, sadece gülüp geçeriz yani. Doğru mu? Peki biz zina gibi içki gibi haram bir konuda bile maslahatı kabul etmiyorsak, Allah'a şirk koşulma tehlikesinin olduğu bir yerde maslahatı nasıl kabul edelim? Bu neyi gösterir biliyor musunuz kardeşlerim? Bu şunu gösterir. Tevhid ve şirk bizim hayatımızdan o kadar uzaklaşmış ki, tevhid ve şirk meseleleri o kadar uzaklaşmış ki, haram ve helal konusunda göstermiş olduğumuz hassasiyeti tevhid ve şirk konusunda göstermiyoruz. Bugün kendini İslam'a nispet eden bu insanlar haramla ilgili bir konuda kesinlikle ama kesinlikle maslahatı kabul etmezken Allah'a şirk koşmak gibi tehlikeli bir konuda maslahatın olabileceğine inanıyorlar oysa İslam bunu tam tersine çevirmiş. Yani İslam helaller ve haramlar konusunda bazen zaruretleri ve maslahatları gözetirken tevhid ve şirk konusuna gelince en büyük maslahat tevhid, en büyük mefsedet, en büyük zarar şirktir demiştir ve insanları bundan sakındırmıştır. Onun için maslahatı kendisine delil olaraktan kabul edip Allah'a şirk koşan insanlar şunu bilmelidirler ki İslam'da velev ki biz maslahatı bir delil olaraktan bile kabul etsek, maslahat maslahatim yani demokrasi maslahatı maslahatin mülga kısmındandır. İslam'ın iptal etmiş olduğu maslahatlardandır. Böyle bir maslahat İslam'da yoktur. Bir insan şirke girmek suretiyle kendine cenneti haram kılmak, Allah'ın mağfiretini kendine haram kılmak suretiyle ne İslam'a ne Müslümanlara ne de dinine hizmet edemez. Sadece ve sadece kendini kandırır. Kardeşlerim ben bu dersi size hazırlarken Kur'an-ı Kerim'e şöyle bir göz attım. E, Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ifade var. E, bunu çok duymuşsunuzdur. Amelleri onlara süslü gösterildi diye. Bu ifade Kur'an-ı Kerim'de 15 defa geçiyor. Amelleri onlara süslü gösterildi. Kötü amelleri onlara süslü gösterildi. Bazı yerlerde Allah diyor biz onların kötü amellerini onlara süslü gösterdik. Bazı yerlerde diyor onların kötü amelleri onlara süslü gösterildi. Bazı yerlerde diyor ki şeytan onların kötü amelini onlara süslü gösterdi. Ama toplam 15 defa bu ifade Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ve bu ifade hemen hemen her yerde bir iki yer müstesna orada dolaylı. Diğer yerlerde direkt müşriklerin Allah'a şirk koşmaları ile ilgili geçiyor. Yani hiçbir müşrik diyor tabiri caizse Rabbimiz. Allah'a ben Allah'a şirk koşuyorum diye şirk koşmaz. Mutlaka şirkini bir kılıf içine sokar. Şirki kendisine süslü gösterilir. Şirkine bir delil bulur, ondan sonra âlemlerin Rabbi olan Allah'a şirk koşar. Onun için günümüzde maslahat da müşriklerin şirklerini kendilerine süslü gösterdiği, ha şeytanın, ha Allah'ın onları saptırmak için onların amellerini kendilerine süslü göstermek istediği şeylerden bir tanesidir. Maslahat bizim delilimizdir diyenler, usul kitaplarına dönseler veya buna tabi olanlar usul kitaplarına dönseler, bu iddianın boş bir iddia olduğunu ve hiçbir şekilde maslahatın şirki işlemeyi mübah kılmayacağını zaten göreceklerdir. Allah Azze ve Celle'den temennim kendisini İslam'a nispet eden fakat şeytanların aldatmasıyla bu tip şüphelere düşenlere hidayet ihsan eylemesidir. Onlara tövbeyi ve İslam dinine hizmet etmeyi onlara nasip eylemesidir. Zaten eğer onlar TC'nin layık sistemini güçlendirmek için harcadıkları eforu ve çabayı Allah'ın dinine hizmet İnsanların hakikatleri e, anlaması için sarf etmiş olsalardı. Belki bugün Türkiye'de İslami hareketin veya dünyada İslami hareketin geldiği nokta çok farklı olurdu. İnsanlar gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Sadece iki şey bundan nasipleniyor. Bir, bir parti bundan nasipleniyor. O sayısı artıyor. İki, laik sistem daha da güçleniyor. Yani var olan Allah'ın indirdiklerini iptal edip onun yerine batıl bir sistem kullanarak laik sistem. Ekonomik yönden, siyasi yönden, askeri yönden daha fazla güçleniyor. Eğer Rabbim onlara hidayet ihsan eder ve bu çabalarını, bu eforlarını getirip İslam dini için kullanırlarsa o zaman göreceksiniz hem Türkiye'de hem de dünyada Müslümanların içinde bulunmuş oldukları hal çok daha farklı bir hal olacaktır. Allah azze ve celle bizi de buna vesile kılsın. Onlara da kendi katından bir hidayetle hidayet etsin. Dünyadayken tövbeyi ihsan eilesin. Allahumme amin, Allahumme amin ve akhir davana elhamdülillahi rabbil alamin.